2. Kadınla kadının avreti kadınla kadının avreti dizle göbek arasıdır. Fitneden emin olan bir kadın başka bir kadının diğer tarafına bakabilir. Fitneden emin olmayan bir kadın ise bakamaz. İffetini muhafaza eden bir kadın açık saçık bir kadının yanında bedenini gösteremez denildi. Hatta kadınların bile bir döşekte yatmaları caiz değildir diye pek çok ulema tarafından tasrih edilmiştir. 3. Müslüme bir kadınla kafire bir kadının avreti Müslüme bir kadın kafire bir kadına bedenini gösteremez. Çünkü kafire bir kadın yabancı erkeğin hükmündedir. Hadis-i şerifte bir kadın diğer bir kadının bedenine dokunmasın. Müslüman bir kadın da diğer bir kadının yanında soyunmasın. Aksi takdirde o kadın bedenini kendi kocasına vasıflar sonra fitne olur buyurulmuştur. Bu hadise binaen ulema, iffetli bir kadın, fasık bir kadının yanında bedenini açamaz dediler. Şu halde hamamlarda bayanların çok dikkat etmeleri gereklidir. 4. Erkekle Kadının Birbirine Karşı Avretleri Hür kadının bedeninin hepsi avrettir. Ancak el ve yüz müstesnadır. Binaenaleyh, hür bir kadının bütün bedeninin örtülmesi vaciptir. Ancak mahremine, ebediyen onunla evlenmesi caiz olmayan kimselere karşı, kadının kolu, pazı ve göğsü avret değildir.